Evet, herkese hayırlı günler. Ee, yeni bir hicri yılın başlarında Cenab-ı Hakk'ın hepimize hayır kapıları açması, içinde bulunduğumuz e, küçük büyük bütün imtihanlardan e, kolaylıkla geçmemizi sağlamasını temenni ederek başlayalım. E, biliyorsunuz, daha önce duyurmuştuk, kıymetli hocamız... Sevde Düzgüner şu anda kendisi Japonya'da Diyanet İşleri Başkanlığımızın temsilcisi olarak görev yapıyor. Kendisiyle bir ortak program yapmıştık. Doğudan Batı'ya Kutsal Arayışı isminde. Fakat daha önce ilk sorumuz olarak tabii ki Japonya'yı, o Japon kültürünü ve işte kendi tecrübelerini çok merak ettiğimiz için daha çok sorularımız o çerçevede oldu ve kendisi de o konuya ağırlık verdi. Bugün inşallah asıl konumuza yani kutsalın doğudan batıya bütün dünya üzerinde o kutsal arayışının bizim için hangi malaya geldiği ve efendim din psikolojisinin bu konuya nasıl baktığını görmeye çalışacağız. Daha öncedeki, önceki programdan biliyorsunuz kendisi aslen. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde din psikolojisi kürsüsünde yardımcı doçent eski tabirle, şimdi yeni tabirleri ben de bilemiyorum. Fakat ben doçent yazmışım ilana kendisini. Gönlümüzden demek ki o geçiyor. En kısa zamanda suhuletle, kolaylıkla ve en üstün başarıyla o ünvanları da, diğer akademik ünvanları da almasını diliyoruz. Bütün araştırmacılarımızın, hak yolunda çalışan bütün ilim adamlarımızın, Önünde e, gereksiz engellerin kalkmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Ve hocamızı programa bekliyoruz. Doğudan batıya kutsal arayışında e, kutsalın nerede başladığını, nerede bittiğini, hurafenin nerede başladığını, e, bizim kendimizin bir kutsal ihdas edip edemeyeceğimizi insan olarak, e, insanların kendi kutsallarını kendilerini üretip üretemeyeceklerini ve kutsal arayışında eşit şartlarda olmayan insanların e, Allah katındaki hani bir aslında bir kelam hocasına sormak gerekir ama sonuçta ilahiyat e, takip alanlar e, zorunlu olarak birbiriyle ilişki içerisindedir. Efendim en azından psikolojik açıdan eşit şartlarda olmayan yani entelektüel e, merakları, efendim anlam arayışı. Ve bilgi doğru bilgiye ulaşma imkanları açısından eşit şartlarda olmayanların durumuna din psikolojisinin hocamızın kişisel olarak hocamızın nasıl baktığını dinlemeye çalışacağız kendisinden yayına katılmasını bekliyoruz. Yazdıklarınızın hiçbirini okuyamadığımı söylemiş olayım efendim. Bu işlerden de demek ki. Yavaş yavaş yorum yapmayı kapatacağım. Evet, birazdan kapatacağım zaten. Başka türlü ders yapmak imkansız hale geliyor. Bu yorumlar konusunda da çok ilginç tecrübelerim var doğrusunu isterseniz. Onu da uygun bir dille biraz daha sakin bir zamanda bir postta yazmayı düşünüyorum. Yani bir ders dinlerken, bir e, akademik bir konu, ilmi bir konu dinlerken nasıl yorumlar yazmak lazım? Bir magazin e, programına katılmadığımızı bilerek, değil mi? Efendim, e... neyse onun yeri burası değil. Onu yazacağız bir gün inşallah. Şimdi hocam, ben kısa bir giriş yaptım. Bilmiyorum dinleme imkanınız oldu mu? Geçen sefer konuştuğumuz sorular zaten. Pek çoğuna zaman kalmamıştı Japonya'yı merakımızdan, <gülüyor> Japon kültürü merakımızdan. Ha, bu arada dinleyicilere şunu da hatırlatayım. Hocamızın, belki kısa bir bilgi verirsiniz. Bu tesettür ve örtünme, bütün dinlerde örtünmeyle ilgili çok ilginç bir çalışması var. Fotoğraflarla, işte görsellerle desteklenmiş. Ben de sizin sayfanıza bir yorum yazmıştım. Seneler önce Kogito Dergisi'nde öyle bir makale okumuştum hocam. Bütün kültürlerde, bütün geleneksel kültürlerde yani Afrika yerlileri dahil hani bütün yerli kabileler dahil başın üstüne konan herhangi bir şey bir tüy bile olsa semadan gelene saygılı olmayı gösteriyormuş. Orada okuduğuma göre başın açık olması erkek olsun kadın olsun göğe baş kaldırmak gibi yani sadece Mesela Avrupa'da da, eski Avrupa filmlerinde biz gör, görürüz. Efendim bir içeri girdiklerinde şapkayı çıkarırlar çünkü orada bir tavan var yani <gülüyor> dolayısıyla ee, hocamızın e, bütün çalışmalarını takip etmek lazım. Çok ilginç noktalara parmak basıyorsunuz. Hocam şimdi ben moderatörüm biliyorsunuz. Soruları ben soracağım. <gülüyor> Yine, <Başlangıç>. en, baştan, <gülüyor> en baştan kapıları kapatıyorum. Nasıl e, buldunuz bu girişi bilmiyorum. E, ama tabii ki e, sizin de bizden e, herhangi bir emriniz olursa buradayız elbette. Yerine getirmek üzere. Ee, hocam e, şuradan başlayalım isterseniz, Öyle. uygun görürseniz yani. E, bugün e, psikolojide ve işte e, seküler psikolojide diyelim daha çok anlam arayışı e, öne çıkarılıyor. İşte Viktor Frankl'ın İnsanın Anlam Arayışı, bence çok şahane bir kitap bilmiyorum ne düşünürsünüz. E, oradan e, da esinlenerek. Yani işte hayatın anlamı anlamını bulmak anlamın kişiye göre öznerliği yani bütün insanları kapsayan bir e, anlamın olmayışı, hakikatin işte çoğu vesaire bunlar hep beraber e, gittiğini düşünüyorum ben birbirini desteklediğini düşünüyorum ama size bunu soruyorum yani. Sizce insanın kutsal arayışı ile insanın anlam arayışı nerede örtüşüyor? Yani bunlar birbirinin aynı mı? Bir de herkesin kutsalı kendine diyebilir miyiz? Yani herkesin hayat, hayatının anlamı kişiye özel olduğu gibi kutsal da kişiye özel olabilir mi? Böyle bir giriş yapmış oluyorum hocam ben. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum hocam. Çok da böyle nokta atışıyla bir konudan açılış yaptınız. Önce şunun bilgisini vereyim. Viktor Frankl ve onun geliştirdiği logoterapi yani anlam merkezli terapinin teorik boyutu yani insanın anlam arayışı benim doktora da okuttuğum bir terapi. Doktora dersimin adı da budur. Yani hı hı. Lisans, yüksek lisans, daha sonra doktora seviyesinde hı hı. geniş bir işlenmesi gereken bir konudur ama bununla ilgili bir ilginç anım var. Evet. Sene 2008 Allah yüksek lisansı bitirmeyi nasip etti ve ben doktoraya başladım Konya'da. O zaman Konya'daki hocam Abdülkerim Bahadır'ın doktoradaki dersinin ismi bu, insanın anlam arayışı ve Viktor Frankl'ı o zaman onu da isteyeceğim. Abdülkerim hocanın bir yabancı dili Almanca, Almanya'da çalışıp, Frank bir Alman biliyorsunuz, evet. onun için çalışıp Konya'ya yeni döndüğü yıllarda hocanın doçentlik süreçleri vesaire. Onda bu dersi aldığımda ben de çok etkilenmiştim. Hı hı bir anlam ihtiyacı olur diye bu meseleye girmiştim. Çünkü ben derste kendimi çok bulmuştum. Yani Viktor Frankl ya da psikolojiden öğrendiğim bir şey değildir benim anlam ihtiyacım. <gülüyor> Aslında önce kendimde sonra çevremde fark ettiğim bir gerçeği hiç bu çevreyle bağlantısı olmayan bir başka kaynaktan daha duymanın <gülüyor> verdiği şaşkınlıkla beraber araştırma 2008'de biz bu dersi işledik hocam sonra Allah nasip etti işte doktora bitti ben yarım doçentlik nasip oldu kendi doktora dersimi açtım ve bu başlıkla açtım daha da derinleştirdim o süreç içerisinde çalışmalarımı kaç oluyor 2013-2014 gibi bir dönem 2014'te doktoraya başladığımda öğrencilerim sorduğunda ben bu kitabı onlara söylüyordum insanın anlam arayışı 2014'e kadarki süreçte Hocam diyordu ki öğrencilerim bulamıyoruz çünkü baskısı yok bitmiş. Kitap hı hı. hiçbir yer yoktu ve yeni baskısı da yoktu. Aradan birkaç yıl geçti. Bu, bu konuları biz işlemeye devam ettik. Kime anlatırsam etkilendi vesaire. Ve Türkiye'de ıı, yeniden bir gündem oldu öyle söyleyeyim size. Kitap resmen yeniden patladı, yeniden yayınlandı. Yeni bir kapatla biliyorsunuz. Hı hı. En meşhur kitapçıların ana sayfaları, ana... Hı hı raflarında yer aldı. Hı. Çok tatlı. Bugün de hala satmaya devam ediyor. Öğrencilerimden, yakın çevrenden bu kitabı çok büyük. Pek çok kişi gelip bana tavsiye etmeye başladı. <gülüyor> Arka planım var. okuduğum bir kitap. Ee, satır satır derinliğine indiğimizde bir kitap. Ama gündem oldu. Şimdi aslında bu olayı siz de girişte dediniz ya, insanların anlamı biraz gündeme geldi bugünlerde. Konuşulur oldu. Hocam, şöyle o cümleyi katılarak şöyle revize ediyorum, insanın anlam arayışı Türkiye'nin yaşadığı değişim sürecinde, şimdi bir yere oturdu, şimdi o yüzden günlük Yoksa bu kitabın yazılışı 1940'lar, 50'lerde yaşanan olaylar biliyorsunuz. Frankl Hitler, Adolf Hitler'in saldırısına maruz kalmış, toplama kamplarından, toplama kamplarından, her şeyini kaybetmiş bir adam, evet. sonra oradan Yeniden psikolojisini geliştirdiği bir adam ve bu gelişmeyi yaptığında Amerika'ya gidip sıfırdan hayata başlayıp teorisini ileriye sürdüğünde Aslında en temel ihtiyacımız yemek içmek uyumak değil en temel ihtiyacımız hayatımızda bir anlam bulmaktır Ve söylediğinde Amerika'nın sosyolojik ortamı buna çok uygun tam da böyle böyle maddi refaha birazcık erişilmiş üniversite gençliği bu çalışmalarda işte dinden uzaklaşıp biraz daha bilimle mutlu olmaya çalışmış ama henüz olamamış. O onun üstüne çok oturduğu için Frankl birden çok meşhur oluyor ve e, birçok konferanslar, kaç tane bile çevriliyor. E, bu süreci popüler bir hoca olarak yaşayarak hı. devam ediyor. Aradan yıllar geçiyor. Türkiye'de biz bunları 2008'lerde konuşurken, 2006-5 hani gündemimizde var, 2008'de dershane dönmüş hali bu böyle bir şey toplum gündeminde yok akademik gündemde ama 2015'ten sonra 2020'lere geldiğimizde böyle bir gündem oluşuyor. Evet. İşte burada altını çizmeye çalıştığım şey toplumların dönüştüğü bu dönüşme ile beraber bireylerin de dönüştüğü ve bireylerin de aslında sadece kendisi yaşıyormuş gibi hissediyor. Sadece kendisini başına bu tür dertler sıkıntılar geliyormuş. <gülüyor> hissetti ama aslında kitlesel olarak yaşanan bazı sorunlar var. Bunların hı hı. başında kaybolmuşluk hissi var, doğruyu yanlıştan ayırt edememe bir belirsizlik var. İşte bilimsel olanla olmayanın farkı, hurafe olanla bilimsel farkı gibi bu ne çizgileri çizememe var. Bunun da sebebi tabii ki işte postmodernizm, farklı kültürlerle karşılaşma, maddi refah artması gibi pek çok sosyolojik arka plan var. Ben oralara girmeyeceğim ama buradan sadece şunu söylemek istiyorum. Geçen sefer yaptığımız programdan sonra da bana bu konuyla ilgili çok soru geldi. Hı hı. Hem bu topladım. Hem sizinle yaptığımız yayının altına gelen soruları tamamen yazdım. Hı hı. Bana özelden gelen soruları yazdım. Bunların içerisinde çok ilginç olanları var. Hepsini tek tek değineceğim ama madem buradan giriş yaptık, şunu söyleyeyim. Evet. Sizinle de bu konuyu konuşmuştuk. Mesela EFT gibi, enerji uygulamaları evet. gibi, daha böyle pozitif düşün, hayatın güzel evet. olsun. Kaderin senin elinde gibi ee, karşılaştığın şöyle bir soru geldi. Karşılaştığımız insanlar bizim yansımamızdır. O yüzden biz ne düşünüyorsak bize öyle insanlar karşımıza gelir gibi öğretilerle evet. evet. böyle terapi teknikleri havasında bazı yaklaşımlar var. Bunların gündeme geldiğini görüyorum ve e bana da soru olarak geldi. Bir diğeri de şey, her insan kendi soyunda bir kalıtımla hani göz rengi gibi, saç rengi gibi o insanların yapmış olduğu iyilikleri ve kötülükleri de aslında etkisi Bizim Aile da, dizi bir... galiba, ona da hocam. Aile o... dizim Hocam, şimdi bakın, <gülüyor> o noktaları şey. iyi ayırmamız lazım. Hı -hı. Aile dizilimi ve soy bizim geleneğimizde, bakın, Gelenek derken, e, bilimden bahsetmiyorum, evet. e, Türk, İslam, kültür ve geleneğinde bizde de vardı, ben hatırlıyorum çocukken böyle bizim mahallelerimizde hatta köylerimizde falan böyle hocalar, bilen kişiler vardı, onlar şecere tutarlardı, herkesin hı hı. adresinin filalesinin böyle evet. yuvarlaklar içerisinde isimlerini yazarak soy ağacını çıkarırlardı, bu başka bir şey. Hı hı. Ailenin, işte senin dedenin, ninenin, ninesinin, ninesinin yapmış olduğu kötülüklerin e, günahını bu türden çekersin demek başka bir şey. <gülüyor> Arasındaki farkı e, bilmek için bir bir... Bu alanlarda biraz daha uzman olmak gerekiyor. Olmadığınız zaman şey oluyorsunuz, kayboluyorsunuz ya doğruysa vesaire diye. Şimdi ben e, bu tür şeylerle, yeni uygulamalarla karşılaşan herkese bir tane şey, altın kriter belki evet. söyleyebilirim. Bu benim kişisel çalışmalarımın sonucunda ulaştığım bir neticedir. Ben paylaşırım, işine yarayan alır, işine yaramayan almaz, eleştirir ama herkes yoluna bir şekilde devam eder. Psikoloji alanında çalışırken de ben bunlarla çok karşılaşıyorum. Mesela bunlardan bir tanesi en meşhur olduğu için söyleyeyim, Freud. Freud der ki, çocukluk dönemi tecrübelerimiz çok önemli. Çocuklukla bile hatta ta bebekken bizim başımıza bir sürü olay geliyor. Bizim hiç haberimiz yok. Üstelik masumuz da yani. İşte erkek bir bebek Doğduğunda babasını kıskanıyor, annesine aşık oluyor, ömür boyu babasıyla çekişerek büyüyor ve kendilerini onları taklamaya çalışarak bir kişilik yapısı gelişiyor. Ve artık ki, çocuklarımızın kişilik yapısı 0-6 yaş arasında oturuyor işte yaşadığı bütün o travmalar bastırılıyor, bastırılıyor 6 yaşından sonra artık ölene kadar hep o çocukluk dönemi baskılarıyla biz hayatımız ve kişiliğimiz şekilleniyor. Bu yüzden bir insan işte 45 yaşına da gelse, 55 yaşına da gelse bir psikolojik rahatsızlıkla karşılaşırsa ve bir psikanaliste giderse o illa bugünün problemini çocukluğunda arar ve hemen böyle dizi ve filmden Çocuklukta ilelim. İnternete bakalım. Mesela bu yaklaşımı Abraham Maslow çok net eleştirir. Hem de nasıl bir eleştirme. Youtube'da videoları var. Merak edenler açsın, izlesinler. Maslow yakın bir dönemde yaşadığı için. Freud'un bazı görüşlerini kabul etmekle beraber bazı görüşlerle şu ifadeyi kullanıyor hocam. Come on, it is ridiculous. Diyor. Yani ridiculous dediği şey. Ya saçma sapan böyle şey mi olur? İyi. Evet. Maslow'un Freud'a bunu söylemeye hakkı var. Bizim yok mu? Şimdi böyle evet. deyince, bilimsel değil insanların Hemen onun doğru olduğuna dair bir kanısı oluşup sonra dinle çalkışan yerlerinde o zaman biz dinde nasıl anlamalıyız? Din yanlış mı yorumladı? Dönen bir hali var. Halbuki evet. burayı kabul edip burayı eleştirmek daha kolay değil mi? Bir üzülürüm. Evet. <gülüyor> Hocam <gülüyor> bir şey e, ekleyebilir mi? Eklemek değil de yani açmak istiyorum e, konuyu. <gülüyor> e, buna bilimin kutsallaştırılması diyebilir miyiz? Hocam bilim adamları Yaptığı zaman buna bilimin kutsallaştırması deriz. Ancak okuyan bilimle verilmek ama öğrenme amacıyla bu işe bakan kişilerinkine e, kutsallaştırma diyemem. E, önem verme ve... Hı hı. E, önem sırasında bilim dinin önüne geçiyor. Öyle mi? Bilimle dinin... E, Karşı karşıya geldiğine dair bir ön kabulle yola çıkarsanız onu görürsünüz. Hı hı. Hayır bunlar çatışan şeyler değil, insan aynı insan, o zaman buna beraber yaklaşalım dediğinizde işin rengi hı hı. değişir. O yüzden hı hı. Siz, hani, burada kalmasın, devam edeyim anlatacağım. Çünkü tamam hocam. De yanlış demiyorum. Hani biz din, e, temelli insanlarız, dini önceleyen insanlarız, o zaman Freud'u geçelim demiyorum. Hakikaten, evet. doğru ve etkili. Yani bu kabul. Ama eğer derseniz ki 0-6 yaştan sonra daha da insanın gelişimde hiçbir değişim olmaz, her şey oldu bitti, orada kapandı, ee, o zaman burada hata etmiş olursunuz. Ee, i̇leriki yaşlardaki din değiştirmeleri, işte olumsuz işler yapmasına rağmen tövbe edip tertemiz bir insana dönüşmeyi yani kötü işlere bırakıp temiz, İyi işlere yönelen insan tiplerinin varlığını ortadan kaldırmış olursunuz. Hümanist psikoloji buna tepki olarak doğar ve der ki insan her an gelişen bir varlıktır. Onu çocukluk bir hafsetmeyin. der ve yeni bir ekol daha ortaya çıkabilir. Ya yani bu esnekliği göstersek bize yetecek. Lütfen hemen reddetme yoluna gitmeyelim. Şimdi hı hı. hocam bana da çok soru geldi. Burada da benzeri var. Okuduğumuz pek çok bilim ve psikoloji kitabında çocuk eğitimine dair, çocuk gelişimine dair buna benzer kalıp ifadeleri çok göreceğiz. Yani çocuğun kişiliği 5 yaşında oturur. Tamam. Ondan sonra daha 5 kilo olmaz. Tamam. Ee, o zaman anneler ve öğretmenler, öğretmenler dediğim de öyle ortaokul lise öğretmenleri değil. İlkokul bile <gülüyor> Neredeyse kreş ve ilkokul 1-2. sınıf. Kendilerini aşırı baskı altında hissediyorlar. Aman Hı -hı. bir şey yaparsam çocuğu bu evet. kişi etkilenir diye. Öbürlerine de hiç iş düşmüyor. Ne yapayım? Küçükken öğrenmemiş gibi bir şeye evet. dönüştü bu. Bu bizim kader inancımızla uyumlu değil. Bunu bir kenara koyuyorum, bu dini boyutu. Birey olarak kendi hayatıma ve çevremdekilerin hayatına baktığımda da uyumlu değil. Yani gerçekten burada bir dönüşüm, değişim hala devam ediyor. Bazısı iyiye dönüyor, bazısı kötü dönüyor. 18 yaşında, 20 yaşında, 50 yaşında değişen, dönüşen bir yapımız var. İnsanın dinamik bir varlık olduğunu reddedemiyoruz. Ama Hı -hı. bunu kabul ederseniz reddedersiniz. Daha ilginçini söyleyeyim size. Bugün din adına da bunu söyleyenleri duyuyorum. Bu bana daha ilginç geliyor. Hı -hı. Mesela din adına konuşuyor ve diyor ki çocuğun diyor kişiliği 6 yaşında biter. O yüzden anneler şöyle eğitim vermeli. Öğretmenler böyle yapmalı. Bence de anneler, babalar, öğretmenler çocuğun eğitimini paylaşmalı. Ama siz bir insanın üzerine bir başka insanın varoluşunu tamamen yükleyemezsiniz. Onu o erikson'un bir kuramı var. Ben sadece okumuştum. İnsan hayatını sekiz evreye ayırıyor. İşte bir evet. evrede yapılan hatalar bir sonraki evrede düzeltilebilir evet. diyor. Biz evet. vaizler de mesela ben vaazlarda bunu şöyle anlatıyorum. Dini boyutunu. Yoksa ben gidip kalkıp orada psikolojik eğitim veremem. Diyorum ki eğer bir insan beş yaşındaki, altı yaşındaki kişiliğine mahkum olsa hayatı boyunca o zaman tevbe, hidayet bunların hiçbirisi olmazdı. Yani e, ama hocam hani kişiliğin o en temel çizgileri de herhalde sanırım çok erken yaşlarda atılıyor. Hocam hemen orayı açıklayalım. Çok iyi oldu söylediğiniz. Hakikaten kişilik, de, kişilik dediğimizde neyi kastediyoruz ya da dinleyelim? İşte orada da, da bir kavram kargaşası var. Gene kişilik karakter ne? Evet. Evet. Genel özellikleri çocuk yana oturuyor mu oturuyor evet doğru. Evet. Ama bunun iyi ya da kötü bir insan Abi. olması, kendi terkilerini yapmayacak kadar etki altında olması anlamında değil. Ben bu konuda çok kolay bir örnek veririm. Hepimizi yakından tanıdığı bir örnek. Hazreti Ömer ve Hazreti Osman örnekleri. Evet. Her ikisi de sahabe-i Her ikisi de hani e, gönlümüzde çok özel bir yere sahiptir. İkisi de sonradan Müslüman olmuş. Bizim için örnek insanlardır ama yapı olarak biz kaynaklardan evet. öğreniyoruz Hazreti Ömer biraz cillerli evet. Hazreti Osman da çok böyle ağır başlı Evet Halim. Halim Halim Selim Evet ya Halim Selim bir insan değil mi şimdi hocam Hazreti Ömer de Müslüman olduktan sonra değişiyor mu Hazreti Ömer Müslüman olduktan sonra Halim Selim bir insana dönüşmüyor bakın Evet temel Hatta, özellik değişmiyor yani evet. Tabii ki değişmemesi önemli değil bizim için. Yani İslam'ın derdi de bu değil. Biz evet. İslam'ın derdinin de bu olduğunu falan zannediyoruz. Birbirine karıştırıyoruz. Sınırları iyi çizmek lazım. İslam'ın derdi sen doğru davranış yapıyor musun, yanlış davranış yapıyor musun? Hazreti Ömer Celalli o halini devam ettirirken artık bu Celalli'ni sadece İslam düşmanlarına karşı evet. gösteriyor. Evet. Ve kendisini kontrol etmiyor. Öyle güzel öğreniyor ki Müslüman kardeşlerine karşı yumuşak olmayı başarıyor. Bu celalli bir birey için çok zor. Yani evet, evet. Ama bunu yapıyor. Celalini de öbürlerine yansıtıyor. Hazreti Osman'ı, o, Osman o Milayim, yani yumuşak uyulu halini de biliyoruz. Ee, savaşa çıktığı halini evet. de biliyoruz. Ee, yapıyı dini tercihlerle karıştırmamak lazım. Yani Her insan yapısı farklı olması gayet evet. doğru. Evet, evet. Peki hocam bunu bulumaların ve bakımların kutsala kutsal arayışına nasıl bağlayacaksınız? Bunu merak ediyorum. De bağlayacağım. Bu bunun en bilinen örneklerini verdim. Projede karşılaşmaktan değil, evet. gerçekten karşılaşmaktan. Bugün pek çok yeni yaklaşım aslında yeni değil. Ben ta 2000'li yıllardaydı işte hatırlamıyorum e, lisans öncesi bir ilahiyat talebesiyim. Merak ettim bu yogalar, meditasyonlar, enerjiler, enerji beden. Daha benim çevremde enerji, enerji beden konuşan yok. Hı hı. O zaman biyoenerji üzerine bitirme tezi yazmıştım hocam. Yani ta lisans hı hı. öğrenciydik ya bunları merak etmişim. Başka kaynaklardan bulmuştum. Yurt dışındaki popülerliğini bulmuştum. Merak etmiştim ve yazmıştım. Ama hiç kimse benim ne konuda çalıştığımı o zaman anlamamıştı. Ben o zaman Şatayolu hocama demiştim ki teslim ederken. Hocam ben bu tezi yazdım ama Türkiye beni 10 yıl sonra anlayacak. Şatayolu şey doğru oldu. <gülüyor> 10 yıl sonra Türkiye'de bir şey patlama... Avralar, çakralar böyle. Şimdi daha ilginci bu yaklaşımlar İslami öğretilerle burada nedenikleri bilgileri karıştırarak bunları sunuyorlar. Ve insanlarımız da orada dini emareleri gördüğü zaman bunlardan etkileniyorlar. Hocam ben şimdi hocam, hocam muhakkak, takip et, muhakkak takip takip ediyorsunuz Esma-i çakra açma şeyleri var, seansları var hocam. Hocam ama ben de e, yani iki programda aynı şeyi söylüyorum. Bir insan, iki insanlardan oluşan toplum değişen, dönüşen bir yapı. Evet. Gelenek demek gelene ek demek. Bu hep eklene eklene gitmiş ve zaman içerisinde sonraki nesil aktaranlar varlığını sürdürmüş bir kısmı zaman içerisinde azalmış. Mesela genel sorulardan birisi de buydu. Hocam diyor bu değişik uygulamaları, hurafi diyebileceğimiz uygulamaları Afrika kabilesinde de görüyorum. İşte hı hı. Polonya mitlerinde de görüyorum. Bizim kültürümüzde de var. Masallarda da var. Ya bunların ortak yapılarını görmek çok zor değil. İşte bu gelene, eklene, eklene biraz hı hı. seçilerek, biraz kalarak bugüne kadar geliyor. Bunları anlamak çok zor değil. Ama ben daha böyle net olsun diye şunu söylemek istiyorum. Böyle bir şeyle karşılaştığınızda size bir teknik sunuyorsa, mesela nefes alma teknikleri e, zaten de işe yarar. Değil mi? Nefes alırken işte e, 10 la başlanır genelde. 10'a kadar sayarak alın. 10'a kadar sayarak, hatta 20'ye kadar sayarak, içinizde tutun ve 10'a kadar sayarak verin. Ya da 10'a kadar sayarak alın. 10'a kadar sayarak tutun, 20'ye kadar sayarak verin. Nefes egzersizleri Aha. çok güzel. Teknik sunuyor mu? Deniyor musunuz? İşe yarıyor mu? Evet. Öfke evet. kontrolünde birisine öfkelendiğiniz Aha. zaman, öfke lastiği tekniği var, kolunuza paket lastiği ile geziyorsunuz o hafta öfke kontrolünü öğrenmek için. Birisine öfkelendiğiniz zaman o paket lastiğini böyle çekip bırakıyorsunuz, kendi canınızı acıtıyor. O can acısıyla kendini tutmayı başarırsan zaman içerisinde öfkeyle tutmayı hmm. da başarırsın. Bak Bunlar güzel teknikler. Bunlar tedavi yöntemleri tabi hocam. Tedaviye kadar gitmez de işte böyle hani kendini geliştirme teknikleri diyebiliriz. Bunlar güzel ama bir okuduğumuz kitapta, öğrendiğimiz yeni teknikte size diyorsa ki bir insan kendinden öncekilerin günahlarını taşır. Hı hı. Ya da diyorsa ki eğer karşılaştığımız insanlar bizim yansımamız, o zaman bu bizim kader inancımıza çeliştiğinde bu bir teknik mi yoksa bunun arkasında bir öğreti mi var diye bakmamız lazım. Bunun altını çizmemin sebebi şu, bakın bugün Budist öğretiler, Hristiyan öğretiler, Yahudinin, Yahudiliğin Kabala inancı, Kendisini bu şekilde diğer toplumlara sunduğunda kabul görmez. Ancak bunun üzerine çalışan uzmanlar bu öğretileri daha farklı şekillerde sunarlar. Mesela bunlardan bir tanesi uzak doğu sporları. Hepimiz izlemişizdir işte karate başlar o, kung fu'dan, evet. aikido'dan devam eder. Bugünlerde biraz daha aikido burada. Bunların hepsinin içerisinde doğu kısmında özellikle bir ahlaki tarafının bir felsefesinin olduğunu görürsünüz. Aslında o bir otokontrolüdır, o bir kişinin kendisini evet mekanizmasıdır. Daha ayrıntılı çalıştığınızda Aikido'nun arkasında shintoizm var hocam. Aynen. Ama karate'nin arkasında Budizm var. Buradaki Aynen. tapınaklarda bunlar yapılıyor. Yani mesela e, siz spor yapmak istediğinizde burada onlar tapınaklara gidiliyor. Hatta ben de geçtiğimiz günlerde bir paylaşım yapmıştım. Orası da küçük Budist tapınağıydı ve spor Aynen. olarak kendisini gösterir. Çünkü zaten İslam gibi her anı kapsayan günler değil ya bunlar anlattım öğreti üzerinden gittiği için o size o öğretiyi kazandırdığında kendisini şanslı sayacaktır. Sadece spor üzerinden değil bu tür şeylerin içerisinde de artık izleyici Şu anlattıklarımızdan yola çıkarak bunun çevresinde gözlemlediği ve tekniğe dönüşmüş yeni bir yaklaşım mı yoksa arkasında bir öğretim olduğunu görebilir. Öğretinin olduğu yerlerde kuranlık yerleriniyle çelişen yerlerin farkına varıp reddedebilmeyi yani eleştirel yaklaşım diğer yerlerini de tamamlı değil sadece o kısmını kabul etmeyi bu kısmıyla e, denemeler yaparak yoluna devam edebilir. Bu tür böyle böyle gelişir bilimde diğer her şeyde. Şimdi hocam burada ben size bu soruyu sorayım İslam'a göre e, çünkü bizde mesela. Türkiye'de İslam araştırması yapacağız, dindarlık çalışması yapacağız, sorular soruyoruz, insanlara Allah'la inançla ilgili, ibadetlerle ilgili sorular soruyoruz. ama Türkiye'de inanç dediğimizde bizim aklımıza türbelere gitmek, çapık bağlamak gibi şeyler de gelir. Siz yıllarca Diyanet'te görev yapmış bir hocamızsınız, siz bize söyleyin, dini inancı İslam'a göre, diğer kültürleri çok karıştırmıyorum, dini inancı hurafi inancından ayıran şey nedir? Yani hocam bana e, anlaşılır bir şekilde bir vaiz olarak cevap vereyim hani ansiklopedik ve akademik e, anlamda değil de e, bana göre mesela bir dini inançla hurafeyi birbirinden ayıran şey kaynağıdır. Yani nereden kaynaklanıyor? Bunu kim söylüyor? Yani buraya... Bu türbeye bir çaput bağladığımızda bileğimizin olacağını kim söylüyor? Eğer bunu bu bir hadisse, bu bir ayetse, bu e, Müslümanların üzerinde ittifak ettiği cumhurun yani ittifak ettiği bir İslami prensipse e, dinidir. Değilse kurafedir. Özellikle İlhanlar Hay ağzınıza sağlık. Yani siz bizi ana kaynaklara yönlendirdiniz. İslam söz konusu olduğunda da ana kaynaklar Kur'an ve sünnete dayanıp dayanmaması Evet. Diyor. Doğru mu evet. hocam? Özellikle şimdi, inançla ilgili. Evet hocam. Şimdi buraya şunu eklemek istiyorum. İslam kültüründen çıkalım ve dünya üzerindeki bir başka kültüre gitmişiz gibi düşünelim. Sadece Hı -hı. Müslüman gitmemeyi sağlamak için bunu söylüyorum. Eğer bu kültürün e, Kur'an-ı Kerim gibi bozulmamış bir kitabı kutsal, ortak kabulüyle, kutsal Hı -hı. kitabı yoksa ortak Hı -hı. Öyle tek tanrı veya çok tanrı da olsa herkesin o dinin, kültürün mensuplarının topluca kabul ettiği bir tanrı inancı yoksa bu kültürün <gülüyor> olanla o, o kültürün dini olanını nasıl birbirinden ayırt edeceksiniz? Evet, yani ben bir Hristiyan olsaydım hocam, mesela öyle düşünelim, konuya öyle bakalım. Benim bir şeyim vardır, hayali bir şahsiyetim Pablo. Daha sonra öyle de bir anım var hocam. Pablo böyle benim saydığım özellikleri taşıyan Pablo gerçekten yaşıyormuş meğersem. Öyle bir <gülüyor> haber aldım. Evet çok ilginç <gülüyor> ve ismi de, Pablo. <gülüyor> <demek> <gülüyor> ismi de Pablo. Bu ismi Pablo. Şimdi diyorum ki hep insanlara mesela bir Pablo düşünün yani bu Güney Amerika'nın bir dağ köyünde yaşıyor olsun. Ee, orada hocam yani Hristiyanlık gibi, Yahudilik gibi sonradan çok değişmiş, artık ana kaynağından tamamen uzaklaşmış, hani o ana kaynağa dönüş imkanı olmayan dinlerde, dinlerin mensuplarında ben e, aklın çok önemli olduğunu düşünüyorum hocam. Yani aklın e, orada bir e, mityas olabileceğini düşünüyorum yani. Çünkü siz daha iyi bilirsiniz. Ben biraz da çekiniyorum sizin önünüzde konuşmaktan. E, bu mesela Hristiyanlıkta da muvahitler var yani. Küçük de olsa. Ne diyor? Yani İsa Tanrı olamaz diyor. Evet çok özel bir şahsiyet. Ben Pablo'yu da böyle hayal ediyorum. İşte evet çok özel bir şahsiyet. Adem'den sonra ilk kez hani ana baba olmadan sadece anneden doğan e, ilahi bir dokunuşla e, dünyaya gelen biri. Ee, ama Tanrı değil diyor. Tanrısal nitelikleri yok diyor. Efendim ahirete inanıyor. Bütün kitaplara inanıyor. Bakın kadere inanıyor. Yani bütün iman esaslarına inanıyor. Hz. Muhammed ve Kur'an hakkında da şöyle diyor. Evet o da kendisine kitap gönderilmiş bir peygamberdir. Ama evet. ona tabi olmuyor. Yani yaşantısında. Şimdi evet. biz bu insana ne diyeceğiz hocam? Allah bu insanı cennete sokarsa biz hayır giremez. Çünkü o Pablo mu diyeceğiz? <gülüyor> benim de böyle bir problem var sonra <gülüyor> oh, arkadaşım evet bana mesaj attı hocam ee, şeyde Bahreyn'de uluslararası bir şirkette ismi Pablo olan ve tamamen böyle düşünen biriyle tanışmış dedi ki sizin <gülüyor> Pablo tanıştım. Tanıştım. evet <gülüyor> Tanıştım hocam. İsmi Pablo değildi ama böyle biriyle ben de tanıştım. Yani. Yani evet. evet çok sayıda olabileceğini düşünüyorum ben. Yani ciddi sayıda üzerinde düşünürlerse yani aklın şartını indirmemişse bir parça daha şanslılar yani. Çünkü evet. akıl da Allah'ın nurundan bir nur. Fakat bu işte ben asıl burada size şunu soracağım. Demin sorduğum bir soruyu da buna ekleyelim o zaman ve ben susayım. Ee, i̇nsanlar bu konuda eşit şansta mı? Yani herkesin aklı aynı mı, herkes duygularına veya gelenekle gelen o baskın kültüre e, hayır ben burada bir bit var, bunun dışında kalacağım, bunu yanlış buluyorum diyebilecek güce sahip mi? Psikolojik güce sosyolojik büce. E, yani bu kutsal arayışında ve hurafeyle kutsalı ayırt etmedeki bu e, eşitsizlikleri e, ne yapacağız? Çocuklar Biz bunu da, bize da. çok soruyor hocam. Gençler bunu çok soruyor. Hocam bize de burada çok soruyorlar. Çünkü burada çok fazla Japon müftediği kardeşimiz var. Onların da en büyük talebi, yani talebi demeyeyim de hayali geçmişe yönelik keşkeleri. Keşke biz de Müslüman bir aileye doğmuş olsaydı. Hı hı. Yani onlar da çok büyük hayranlıkla bakıyorlar sizin, bizim gibi insanlara. Çünkü mesela 50 yaşından sonra Müslüman olmuş. Daha yeni Fatihayı ezberlemeye çalışıyor. Evet dersine 5 yaşında Müslüman çocuk geliyor. Ondan güzel okuyor geçirmesi. Evet. Evet. Neden böyle oldum? Neden Hı -hı. ben böyle de değilim? Yani bu şey böyle özentili evet. de karar, sorgulama değil çünkü. Evet. Onun ilk evreleri çok daha böyle büyük bir mutluluk şeklinde yaşandı. Evet. O onu, bize de o yüzden en çok bu soru geliyor. Ben size şöyle söyleyeyim. Evet, insanoğlu doğuyor ama insanoğlu içinde büyüdüğü kültürle harmanlanarak bir yaşa geliyor. Şimdi burada şartları şöyle ayıralım birbirinden. Dört yaş biz gelişim psikolojisinde bunu çok söyleriz. Dört yaş soru sorma yaşadığı. Çocuklar Hı -hı. soru sor otomatik yapar. Yani öğrenmez soru sormayı çocuk. Hı -hı. Soru sormayı bilmiştir mübarek. Ya yani her şeyi sorar, her şeyin aslında sorar. Delirte ne kadar sorar, tekrar tekrar sorar. Soru sormayı öğrenmesi gerekmez. Bunun gibi işte ilk neden psikoloji din psikolojisi kitaplarında ilgililer bu bölüm okuyabilir. İlk neden arayışı var. Hı hı. Çocuk da başlar hocam 4 yaşında. Evet. Annem nereden geldik? Biz nereden geldik? Evet. Yani biz nasıl doğduk? İşte işte yavruyu doğurdu Tamam peki o zaman anne sen nasıl doğdun? Anne annemden Peki anneannem nasıl doğduk? Evet. Anne, en sonunda bırakmaz ki çocuk. O nasıl? O nasıl? O ilk anne kim? Mesela böyle evet. soran çocuklar diyebilirsiniz. O evet. ilk anne kim? O bile biliyor bu zincirin bir yerde kırılacağını falan. Şimdi sonra ya, bu doğal sorular, hani ilk kutsal arayışı diyelim, ilk anlam arayışı diyebilirsiniz. İlk neden ihtiyacı? Doğal olarak herkeste var mı? Var. Eşit ve evet, eşit. Tamam ama kültür bunun ortaya çıkmasına izin verebilir, evet. vermeyebilir, bastırabilir. Bile bununla yüzleşmeyecek cesareti gösterebilir, göstermeyebilir. Her şey bir de sadece akıl değil hocam. bin kendisini aslında de duygu ile var eder. Hı hı. çünkü. Yıllar önce, e, yüksek lisans değil, değil. doktora da ben Marmara'dan ders seçmiştim. Her hafta, iki haftada bir Konya'dan İstanbul'a otobüsle gidip gidip geliyordum o dersleri almak için. Böyle. Çok uzun otobüs yolculukları, sabah iniyordum, gece 12'de biniyordum, sabah 8-9 gibi iniyordum, koşarak derse yetişiyordum direkt. Ve işte o yolculuklarımda çok net hatırlıyorum. Bir tane... Ee, Avrupalı bir mülk hanımefendi Marmara İlahiyat'ta konferans vermişti ve kendisinin nasıl Müslüman olduğunun hikayesini anlatıyordu. İsmi de Barbara hanımefendi. Hı -hı. Ve ilk konuşmasında biz de İlahiyat fakültesinde bir sürü hocalar öğrenciler toplanmışız. Bir Hidayet Öyküsü'ü dinleyeceğiz. İlk konuşması cümlesine şöyle başladı. Tanrı'nın tek olduğunu bulmak o kadar da zor değildir. Dünya üzerinde aklı olan herkes bu dünyayı yaratan ve bunun dışında var olan yüce bir gerçekliği hissedebilir, aklıyla da bulabilir. Kimi kozmik bilinç der, kimi Yahve der, kimi Tanrı der, biz Allah diyoruz. Ama aslında benim Müslüman olmamı sağlayan şey Allah inancı değildir. <gülüyor> Çok olduk biz böyle salondan bir bir ses çıktı falan. Ne, ne diyor bu Çünkü biz Allah inancı, Allah inancı diye başlıyoruz. Sonra devam etti ve dedi ki, beni dedi Müslüman yapan aslında peygamber inancıdır. Bu da ne kastediyor? Hz. Muhammed'in gerçekten gönderilmiş son peygamber olduğunu fark ettiğim andır. Onu da şöyle buldum. Hadisleri tek tek tek tek okudum. Çünkü tek tanrıya ulaşmak çok zor değil onun için. Hı hı. Çünkü bir toplumda büyümüş. Tek tanrıya onların zihni daha yakın. Ee, sonra işte hadisleri tek tek okuduğumda, en ufak bir çelişki veya evrensel ahlaka aykırı olabilecek ya da onu daha da zorlaştıracak. Yani hı hı. Ahlak da var daha daraltacak, daha böyle... Evet, Hristiyanlık'taki e, gibi. Ruh şeydeki gibi, yok, Budist rahiplerinin tamamen dünyadan ele tek çekmesi evet. gibi. Yani yine, daha bir iyi hocam, Bu örnekler her yerde var maşallah. Bu, evet. bunu yap... Hem doğal olanı sağlayıp hem de hiçbir şekilde birbiriyle çelişen tek bir rivayet bulamadım. Ayetlerle çelişen tek bir söz bulamadım. Bir, bunun da tamamını tek tek tek tek kontrol etmiyorsunuz dedi. Kendi hikayesi bu. Ba tekrar ettim ettim bütün sözlerine tek tek baktım baktım baktım. Ve bir yerden sonra dedim ki evet bu insan yalan söylemiş olamaz. Bu gerçekten... <Gülüyor> olan son peygamber. Onu kabul ettiğimde ben aslında Müslüman oldum dedi. Çok etkilenmiştim o zaman ve Müslüman bir toplumda yetiştiğim için ve çoğunlukla da batı çalıştığımız için bunu ben de kabul etmiştim hocam. Hı hı. Yani üst bir gücün tek olduğunu bulmak çok zor değil. E, peygamberler ve ahiret inancı ile aslında devam ediyor. Hocam buraya bir geldik öyle değil. O, hı hı. o tek tanrıyı bulmak da çok zor. Çünkü hı. bak Japonya'da Çin'de doğu burada çok tanrılı yapılarda doğup büyümüş bir çocuğun ilk nedenine verili, verili, bir sürü cevap veriliyor ve bu cevaplar da aslında bilmeyeni tahmin edecek cevaplar. Çünkü buradaki çok tanrı var. Çünkü görünmez tanrı çok. Ve diyor ki mesela insanları bu dünyaya gönderen tanrı var. Efendim söyleyeyim. Ağaç Hı -hı. Görüntü, Hı -hı. Hı -hı. Ağaç, ağaçlar nasıl büyüyor dese ağaç tanrısı var. Hani mesela kuşlar nasıl uçuyor dese, kuşlara uçuran Tanrı var. Ben nasıl doğdum dese, insanları dünyaya gönderen Tanrı var. O Tanrı bu Tanrı Bunlara cevap bulduğu için, bunları tekleme ihtiyacı hissetmeyebilir. Hı hı. Eşte bu, bu insanlar sonrasında nasıl devam ediyor? Şimdi hocam, bu kültürde bu Tanrıların hepsinin bir şekli ve bir böyle heykeli var. Valla tapınaklar tamamen resim müzesi, size söz vermiştim resimlerle geleceğini, evet. i̇şte bakalım bu fotoğrafları gösterebiliyor muyum? Evet, bu bir tapınak, gördüğünüz gibi oymalı takmalı şekiller ve pek çok yer şeylerini görebiliyorsunuz. Renkli hallerini görebiliyorsunuz. Size bir de bu heykellerden birkaç tane örnek göstereyim. Şöyle bir resme mesela ben size göstersen bence izleyicilerimiz bunun bir anime karakteri olduğunu düşünebilir. Ya da siz bunun bir çizgi film Hı -hı. karakteri olduğunu düşünebilirsiniz ama an itibariyle bir tapınaktaki bir tanrı, tanrıları koruyan ruhlardan biri olan Tengu'ya bakıyorsunuz. Bu dini Hı -hı. bir Orada çekilmiş bir fotoğrafta. Başka size bunun envai örneğini verebilirim şöyle e, renklilerinden. Bu tapınaklarda hocam dualar vardır ve bu dualar böyle or para veriyorsunuz, yüz yüzey bu ahşaplara yazıyorsunuz ve oraya asıyorsunuz. Çoğu böyle şey içindir. Şans getirsin diye yapılan uygulamalardır. Size daha... E, Bizim çaput bağlamalara benziyor değil mi? Hocam siz mi dediniz onu? Çabuk anlamam bunu dedim. Buyurun. <gülüyor> evet. Evet bakın işte aynısı. Bunlar çabuk değil. Bunlar kağıt ama şöyle burada palokları denen uygulama bir şekilde devam ediyor. Ben de yine paylaşımlarında bunu yazmıştım. Kendinize oradan şey çekiyorsunuz. Fal çekiyorsunuz. Bunlar böyle evet. sizin gideceğinizle ilgili sözlerin yazılı olduğu kağıtlar bir numara çekiyorsunuz oklar şeklinde falokları şeklinde bir numara çekiyorsunuz o numaradaki kağıdı alıyorsunuz. Size diyor ki işte mesela iş hayatında başarı getirecek ya da hmm. e, mutlu bir evliliğin olacak ya da olmayacak. Eğer güzel bir şey söylerse o kağıdı alıp mutluluğu getirsin diye tapınaktan aldıkları o kağıdı eve götürüyorlar bana pozitif enerji versin diye. Eğer... Peki hocam bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Buna gerçekten inanıyorlar mı yoksa kültürel olarak hani eğlencesine hani öyle <gülüyor> Geleceğim oraya, oraya, oraya, şunu da söyleyeyim, eğer bu fal şey çıkarsa, kötü çıkarsa, evet. o zaman onu buraya bağlıyorlar, bu tapınağların içerisinde olan bir köşeye, buraya bağlıyorlar ve kendi olumsuz o talihlerinin kötü enerjisinin tapınağı enerjisiyle temizleneceğini ve onun başına gelmeyeceğini inanıyorlar. Hmm. Şimdi sayıyı da gösteriyorum ben size. Evet. Bunun evet. çok değişik uygulamaları var. Sadece çaput şeklinde değil. Bir de şeyi göstereyim. Para vererek satın aldığınız küçük ziller. fırda ziller satılıyor. Sonra da onunla beraber bileklerinizi tutup o zilleri nasıl olacak asıyorsunuz. Evet görebiliyorsunuz sanırım. Evet, evet. O ejderha heykellerini her yerde göreceksiniz. Yani burada din demek bunlar demek. Bunların hepsi. Hı hı. Onların zihninde var. Şimdi gelelim o meseleye. Yaşlılara inanıyor hocam. Daha nelere yaş. inanıyor yaşlılar? Burada yaş ve tecrübe çok önemli. Özellikle kapalı kalmış bir kültür diye bahsetmiştik ya. Kırılan <gülüyor> falan birleştiren bir sebebi de şu. Eşya cansızdır doğru ama eşya 99 yılı tamamlarda 100 yaşına girerse herhangi bir eşya. Ee, i̇nsanlar onun içerisinde bir ruhun belireceğine inanıyor ve o eşyaya hürmet göstermeye başlıyor. Hmm. Tecrübeye hürmet anlamında ve o eşya, mesela benim şu an elimde bardak var, sağ elimde tutuyorum ama size sol görünün. Evet. Bu bardağı uzun yıllar kullandığı zaman anneanneden çocuğa, toruna kalıyor ve, ve aile yadigarı gibi bir kutsallık oluyor. Şimdi tür kutsallıklar, yüzük üzerinden bizde genelde gider ya, anneanne yadigarı. kutsallıklar bizde var. Ve buradaki dindarlık belirtileri de şey, ataların mezarını ziyaret ediyor mu etmiyor mu? Eğer dedelerinin mezarını hala ziyaret ediyorsa çocuklar, o dindar yaşamaya devam ediyor. Etmeyenler, mezar ziyaret etmeyenler dindar değil. Şintoizm'de atalık Hı hı. Kursamak, Onu önemli. konuşmuştuk geçen geçen Evet. konuşmamız vardı. Olmaz olur mu hocam? Biz değil mi? Onun, bu, evet. bu kriteri biz, buradaki insanlardan daha çok bileğinden çıkabiliriz mezarlık ziyareti konusunda. Evet. Ama tabii ilginç bir şey söyleyeceğim. Araştırma sonuçlarıyla geldiğini söylemiştim. Uluslararası çapta yürütülen P araştırma şirketinin arke konuşları şey olduğu için ben size okuyayım. Yazı Evet hocam. size ters görünecek. Japonya'da yapılan bu araştırmaya ulusal çapta olduğu için binlerce kişi katılıyor. Öyle 300-500 kişilik bir araştırma değil. Bu arada şunun <gülüyor> bilgisini vereyim hemen kısaca. Türkiye'de bazı bilim çalışması yapmayan kişiler anket çalışmalarına yönelik bazı eleştiriler yapıyorlar. Diyorlar ki insanlar ankette doğru söylemez. Evet. yanlışlar atarlar. Bundan sonuçları güvenilir değil. Hocam, matematik bilmeden bunu söyleyebilirsiniz ama biraz matematik bilen birisi bu cümleleri kuramaz. Yüz kişi de hata payı bu şekilde çıkabilir. Hani on tanesi. Evet, evet. Ki. Ama ulusal ve uluslararası ölçeklerde Hatalı yapılan, ya bilerek yanlış yapılan ya da birbiriyle çelişen sonuçların üzerine çok derin analizler yapılır. Doğrulama analizi ve güvenlik geçerliklerinin olmayan anketler şak diye bulunur. Yani evet. ilk araştırmacı anketlere bakar. siz Kim yaptı onu bilmiyoruz ama bu anketi çıkarın, bu anketi çıkarın der. Onlar evet. Öyle kolay meseleler değil. Bu da tüm Japonya geleninde yapılmış çok ulusal bir... Anket sonuçları ve onlar, bu sonuçlara göre Japonya'daki insanların %70'i dininin olmadığını söylüyor. <gülüyor> ben de geldiğimden beri her adım başında bir tanrı, bir heykel, bir böyle ziyaretler, yarabbi diyorum, kitaplara bakıyorum, bu adamların dini yok. Şeye bakıyorum, uygulamaya bakıyorum her yerde. Şiz, sizi Jizo ile tanıştırayım. Jizo kayıp ruhları rehberlik eden tanrı demek. Özellikle de çocukları, çocuk ruhların dereden karşıya geçmesini sağlayan tanrı olduğu için Jizo'yu daha çok çocuğu olmayan insanların gidip önüne oyuncaklar bıraktığı, ona çocuk önlükleri diktiği ve çok yargın her yerde görebileceğiniz bir tanrı gördüğünüz gibi söylüyor. E bu tür uygulamalar varlığın devam ettiriyorsa, önüne suyunu koyan, çiçeğini koyan hala varsa, bu toplumun da %70'i benim dinim yok diyorsa burada bir yanlışlık var. Ben bunun peşine düştüm. Soruyorlar, o sizin dininiz nedir diye. Birden fazla din söylüyor. Ben de yaptım bu arada anket araştırması. Benim çalışmalarımda da çıktı. Peki, dininizin ismi nedir diye sormuşlar bu araştırmaya göre. Size din isimleri okumak istiyorum. Budist, Shinto, Protestan. Bunlar size tanıdık. Şimdi. Soka Gakkai. Risho Koseyi. Rei Yoki. Yanlış okuyabilirim. Happy Science, evet. Mahikari. Ten Rikyo. Shin no Ki Hari. Yo. Bu devam ediyor. Liste çok uzun. Evet, Sonra efendim. araştırmaya göre sayın hocam. Japonya'daki dini grupların sayısı 181 bin. Ya. 181 bin tane ayrı dini grup var. Öyle yani diyorsun? o zaman grup... şöyle diyebilir miyiz hocam bizim anlayacağımız şekilde herkes kendi kutsalını icat ediyor. Eğer siz ona doğru bir kutsala... ulaşması imkanını sağlayamazsanız herkes kendi kutsalını mı icat ediyor. Ya. Burada çok kutsal var, birini tercih ediyor. Hatta birini tercih etmek zorunda değil, hepsine birden gidiyor. Ben de size bunu tam olarak şu örnekle anlatmak istiyorum. Bakınız Hı -hı. elimde geleneksel bir Japon yelpazesi görüyorsunuz. Evet hocam. Ben şu anda Tokyo'dayım. Japon kültürünü tanımaya çalışıyorum. O yüzden buradaki en meşhur nesnelerden birisi Japon yelpazesini aldım, hatıra olarak kendime. Evet. Böyle... Mesela bakınca da Japonya'yı hatırlıyorum. Yeni bir kültürle tanışmak bizim gibi insanlar için orayı tecrübe etmek demek. Yani başka bir şehre yani başka ülke evet. dedi. Başka şehre gittiğimizde ne yaparız? Bir, o, o şehrin kullandığı eşyalara bakarız. Bu onlardan bir tanesi. Hani Karadeniz'e gidip o poşu almak gibi evet. bir şey. İki, yemeğinin tadına bakarız. Bunlar evet. ne yemek Hani bizim memlekette daha çok tirit var. Onların memleketinde kebap var. Her, her birisini yiyeceğimiz yer başka. 3. Tarihi yerlerini gezeriz. Evet. Değil mi? Evet. Şimdi evet. Hocam. Toplayıp yapıştırılacak. Japon zihninde de bu kültürleri tanımak gibi bu kültürün dini ne diye ona bakar. Bunların tanrısı nasıl bir tanrı der? Hı -hı. O tanrıyı bulduğunda bir de ona ibadet eder. Evet. Evet. Yani şey gibi hocam yani sayı, sayı çok olunca mesela aynı şeyi e, cahiliye dönemini değerlendiren İslam tarihçileri de söylüyor. Hani ha 360 put olmuş ha 361, 365 çünkü artık zaten çok yani. E, her kabilenin putunu oraya ekleyebilirsiniz değil mi? Öyle mi anlayacağız bunu? Şimdi oraya siz gider de bizim şu an yaptığımız gibi. Ee, İslam'ın da, e, İslam'da tek tanrı vardır, o da Allah'tır dediğimde bir Japon şunu diyebilir. Müslümanlarla tanıştım. Müslümanların tanrısı da Allah'mış. Bugün de Allah'a dua ettim der. Oradan çıkar hmm. Evet. Şifaya dua eder. Yani bu onu atfettiği kutsallıkta bir azalma değil, bir farklılık da değil. Ben bunu gördüğüm zaman, bugün hala bu kadar yoğun yaşandığını gördüğüm zaman Mekke'deki ayetlerin neden bu kadar ısrarla, tek Şimdi ee, üzerinde evet, Allah üzerine yoğunlaştığını ve şirkle bu kadar mücadele ettiğini daha iyi. Çünkü hani ben kendi inancıma göre e, haşa dedim ki kendi içimden. Hani birkaç tane ayetle, sureyle bunu anlatıp geçebilecekken çok ısrarla üstünde durmuş. Halbuki tek taneyi bulmak o kadar zor değil diyordum ben o Barbara gibi düşünüyordum buraya gelmeden ama kültürün etkisiyle mesele ne kadar değiştiğini gördüm. Mesela evet. size bir de göstereyim. Oops. Bu gördüğünüz kilise, gördüğünüz gibi tepesinde haç var, hı hı. çok da süslü bir kilise ama bu kilise ibadet etmek için değil. Japonya'da, Japonya Hristiyanlık zamanında bir girmiş, çok hı hı. büyük katlanmalar yaşanmış ve sonra yasaklanmış, Japonya kapanmış, geri açılmış. Şimdi Hristiyanlık din olarak değil ama düğün sanolunu olarak hizmet ediyor hocam. Çünkü hı hı. düğünlerdeki adetler... Eski adetler, böyle çok oturmuş gelenekler e, sürmüyor. Çünkü çok büyük de bir ritüel yokmuş anlaşılan. Bugün işte filmlerinde etkisiyle Japonlar düğünlerini kilisede yapıyorlar. Filmlerde gördüğü gibi bu tür kiliselerin sayısı oldukça çok. Bunlar Hı -hı. sadece düğün yapmak için süslü kiliseler. Şimdi buraya evet, gelip, bilgiye bakıp, aman da Hristiyanlık ne kadar yayılmış <gülüyor> diyemezsiniz, dememelisiniz. Peki. Hocam. Soru gelmişti. İslam'la ilgili mesele gelmişti. Japonların hı hı. İslam halbısı nasıl? Hocam, hocam Batı müsaadenizle. Ee, hocam 5 dakikamız kaldı. Ee, evet, 5, evet, en fazla 7 dakika. Yoksa biliyorsunuz geç bırakırsak kaydedemiyoruz. Ee, ona göre bütün söylemek istediklerinizi e, toparlamanızı rica ediyoruz hocam. Japonya'da İslam e, ve Müslümanlar... Çok azınlıkta, nüfusun yüzde biri bile değil, 0.5 bile değil 0.2 gibi çok çok çok azınlıkta. Ee, ama Müslümanlarla ilgili bilgiler çoğunlukla Avrupa ve Amerika batı kaynaklı basın merkezlerinden geldiği için sos medyada olumsuz bir imaj olsa da Japonların kendisinin böyle bir hali yok. Çünkü duygusal bir toplum değil, duygusal tepki veren bir toplum değil. İslam ve Müslümanlarla ilgili olumsuz düşünceleri olsa bile bunu ona yansıtmaz, yüzüne hissettirmez, sokaktayken yüzünü ekşitmez, ona karşı <gülüyor> toplum içerlidir. kendi hayatında işine bakar. 2013'te Japonya'da yapılmış bir araştırma var ve onlara Müslüman deyince aklınızda nasıl bir imaj canlanıyor sorusu sorulmuş. Bu sorunun <gülüyor> cevaplarını size okuyorum. En yüksek oranda gelen cevap adanmış şekilde inançlı kişi. Hı. Bu bile kutsal bence. Yani bu bile olumsuz evet. ilk olumsuz değil. İkincisi katı, katılık geliyor hı. diyor. Çünkü hani hiçbir şey yemiyor ya bile bu hı. helal. Üçüncüsü e, yiyeceklerdeki kısıtlamalar helal haram. Dördüncüsü e, başkalarını dışlayıcı olması. Beşincisi disiplin, altıncısı doğa, yedincisi radikal, ekstrem hı hı. olmaları. Ee, ve sekizincisi terör, dokuzuncusu korku. Yani terör ve korkunun oranı yüzde dörtlerde kalmış. Mesela diğerleri ta yüzde onlarda, yirmilerde. Peki bu neden böyle? Ee, Japonlar duygularını çok küçük yaşlardayken kaybediyorlar hocam. Yani birçok evet. çok duygu burada kaybolmuş. Size şunu söyleyeyim, Japonca'da sevgi kelimeleri yok, hakaret kelimeleri de yok ama sevgi cümlesi yok. Ya Türkçesini düşünüyorum. Aşkım, canım, bir tanem, gözümün bebeği, ciğerimin köşesi, başımın tacı. Biz, biz de biz ne kadar duygularını yoğun yaşayan bir milletiz. Sevgilim gibi bir kelime yok, diğerleri zaten yok. Yeni nesil İngilizceden Darling'i alıp bunu kullanmaya başlamış. Çünkü Allah Allah. Japon kültüründe... Esas olan kişinin duygularını iç dünyasını içinde tutması, dışına asla yansıtmamasıdır. Hmm. Olduğu gibi görünmemek burada erdemdir. Hmm. Bakın bizdeki tam tersi. O yüzden duygular içeride kalmış. Çocukluktan beri bunları bastırmayı, kurallara uy, toplum içerisinde uyumlu ol öğreni öğreni duygular çok gelişmemiş. O yüzden dini konularda da çok böyle büyük bir duygulanımı hmm. keşfetmeleri biraz zaman alıyor. Ben Japonların duygularını Aşırı fazla budanmış, o yüzden güdük kalmış bir çiçeğe benzetiyor. Hı hı hı. Daha önce söyledim, ben Amerika'da bulundum, Avrupa'da gördüm ama Amerika, özellikle Amerika, Avrupa değil, Avrupa biraz daha farklı. Amerika'nın duyguları, hocam çok yoğun, Türklerinki de çok yoğun, önce Türkiye'yi söyleyeyim. Bizim duygular da, acısından, üzüntüsünden, kederinden, biz evet. öyle yaşıyoruz ki bizi de hiç kimse budamamış, böyle evet. hayatta budamış, budamamış, her evet. zaman çiçek olmuş. Çiçeğiniz de... de... de... de... de... ama biraz dağınık bir çiçek yani. Evet, evet, evet. Şunu da ekleyeyim hocam. Amerika'dan ise çiçeği çok güzel. ve bakıyorsunuz hayran kalıyorsunuz. Vay çok güzel ama onların çiçeği de plastik. Evet. evet. Tamamen şov kültürü tamamen yani o şovunu yapsın ekranda harika görünsün o duyguyu yaşatsın o işte ağlarlar gülerler televizyon programları da öyledir ama bu hiçbir şekilde samimi değildir sadece gösteriş içindir ya Amerika'da yemeğe gidiyoruz Allah'ım pizzasını yiyoruz yani düz vejetaryen pizza ne yiyeceksin değil mi? Yiyorum. Çok da güzel pizza. Ama bir anlatırım. Ay ömrümde yediğim en Harika yemek. Anlatır Anladın mı? Evet, evet. Evet. Evet. Biz görenden duymuştum demişti ki bu Amerikalılar dereye düşse öf ne rafdik yaptık. Beğenler bir yaptık. Hiç konuşma gitmişti. Bire bir örtüşüyor. O zaman ama hocam de... biz e, Amerika'ya göre e, daha gerçekçi, daha duygusalız ama Japonlara evet. göre de daha e... çok aşırı duygusalız. Söyleyecektim dinle ilgili konularda da doğal olarak Türkiye bütün dünyaya artık açılmakla birlikte bunu konuşmuştuk, küreselleşmeyi konuşmuştuk. Evet. pek çok farklı inanç, yaklaşım ve kutsal algısıyla birden karşılaşıyor. Burada Türkiye'nin ve Müslüman bir zihnin en büyük şansı elhamdülillah böyle vahdet inancının zihninde var olması evet. bu kriterle asla asla yani bir yapalama olacak oluyor da işte. Yani. Biraz böyle Emin olamıyoruz, kayıp hissediyoruz, çok ağlıyoruz, üzülüyoruz falan ama bizim biraz daha her iki tarafa oranla orta noktayı tutturma ihtimalimiz daha yüksek. Evet hocam. Hocam ben size o kadar çok teşekkür ediyorum ki bir Amerikalı gibi olmasın şimdi abartımı ifadelerle. <gülüyor> Fakat kalbimden çıktığı bu teşekkürüm siz biliyorsunuz. Çünkü pek az kabul ediyorsunuz böyle programlara çıkmayı. Bize büyük bir ikramda bulundum. Allah razı olsun. Ee, Cenab-ı Hak orada bulunduğunuz her dakikayı hem dünyanıza hem ahiretinize çok güzel e, geri dönüşlerle e, bereketlendirsin inşallah hocam çok çok teşekkür ediyoruz gene de bana kalsa yarım kaldı konu ama e, inşallah bir başka sefer e, sizi tekrar rahatsız ederiz ben e, hem katılımcılara çok teşekkür ediyorum pazar gününün ortası biliyorsunuz Türkiye içinde bu e, kolay bir saat değildi ama oldukça e, rağbet var Herkese çok teşekkür ediyoruz hocam. Size de hürmetlerimizi, dualarımızı arz ediyoruz. Son cümlemizi alalım hocam. Biz de burada e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, yönettiği, desteklediği Tokyo Camii ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde çalışıyoruz. E, Mühtediler ve Müslüman olmadığı halde İslam ilgi diyanet. Şimdi katılımcılara bir yandan bakarken bir yandan da heyecanımızın...